Hakikat çekirdekleri 35 sene evvel tab edilen hakikat çekirdekleri namındaki risaleden vecizelerdir. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve Her türlü hamd ve ölgü, medih ve minnet, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat ve selam ise Efendimiz Muhammed'in ...ve bütün al ve üzerine olsun. Mariz bir asrın, hasta bir unsurun, alil bir uzunun reçetesi, ittiba-ı Kur'an'dır. Azametli, bahtsız bir kıt'anın, şanlı, talihsiz bir devletin, ...değerli, sahipsiz bir kavmin reçetesi, ittihadı İslam'dır. Arzı ve bütün nücum ve şumusu, tesbih taneleri gibi kaldıracak... ...ve çevirecek kuvvetli bir elemalik olmayan kimse... ...kainatta dava-yı halk ve iddia icat edemez. Zira her şey her şeyle bağlıdır. Haşr'de bütün zebil ervahın ihyası... ...menf-aluk bir nev ile... ...kışta uyuşmuş bir sineğin... ...baharda ihyâ ve inşasından... ...kudreti daha ağır olmaz. Zira kudret-i ezeliye zatiyedir. Tagayyül edemez. Aciz tahallül edemez. alaik tedafil edemez. Onda meratip olamaz. Her şey ona nispeten birdir. Sivrisineğin gözünü halk eden, güneşi dahi o halk etmiştir. Pirenin midesini tanzim eden, manzume şemsiyeyi de o tanzim etmiştir. Kainatın telifinde öyle bir ircaz var ki, bütün esbab-ı tabiiyye, farz-muhal olarak, muktedir birer fail-i muhtar olsalar, Yine kemal-i ile o icaza karşı secde ederek سُبْحَانَكَ لَا kudretelena لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَز۪يزُ Sen her kusurdan münasihsin. Bizim hiçbir kudretimiz yok. Nihayetsiz izzet ve hikmet sahibi olan muhakkak sensin diyeceklerdir. Esbaba tesir-i hakiki verilmemiş. Vahdet ve celal önlü ister. Lakin mülkiyetinde esbab deste kudrete perde olmuştur. İzzet ve azamet öyle ister. Ta nazar zahirde. deste kudret mülk cihetindeki umur-u hasise ile mübaşir görünmesin. Mahalli taallik kudret olan her şeydeki melekutiyet ciheti şeffaftır, nezihtir. Alem-i şehadet. avalim buyup üstünde tenteneli bir perdedir. Bir noktayı tam yerinde icat etmek için bütün kainatı icat edecek bir kudreti gayri mütenahi lazımdır. Zira şu kitabı kebir-i keynatın ki her bir harfinin, bahusus zihayat her bir harfinin, her bir cümlesine müteveccih birer yüzü, nazır birer gözü vardır. Meşhurdur ki, hilal-ı bakanlardı. Kimse bir şey görmedi. İhtiyar bir zat yemin ederek, hilali gördüm dedi. Halbuki gördüğü hilal değil. Kirpinin takavvus etmiş beyaz bir kılıydı. okun nerede, kamer nerede, harekat-ı nerede, fail-i teşkil-i envah nerede, tabiat misali bir matbaadır, tabi değil, nakıştır, nakkaş değil, kabildir, fail değil, mistardır, mastar değil, nizamdır, nazım değil, kanundur, kudret değil, şeriat-i iradiyedir, hakikat-i hariciye değil, fıtrat-ı zi olan mücdandaki incizat ve cezbe, ...bir hakikat-ı cazibedarın cezbesiyledir. Fıtrat yalan söylemez. Bir çekirdekteki meyelan-ı der. Ben meyve vereceğim. Doğru söyler. Yumurtada bir meyelan hayat var. Der, piliç olacağım. Biiznillah olur, doğru söyler. Bir avuçsu su meyelan incimat ile der. Fazla yer tutacağım. Metin Demir onu yalan çıkaramaz. Sözünün doğruluğu demir parçalar. Şu meylanlar iradeden gelen evamir-i yeni tecellileridir, cilveleridir. Karıncayı emirsiz, arıyı yansıksız bırakmayan kudret-i elbette beşeri mevisiz bırakmaz. Âlem-i insanlara inşikâh-ı kamer bir muciz-i ahmediye, a.s. olduğu gibi, miraç dahi, âlem-i melekutlaki melaike, ve ruhaniyata karşı bir muze-i kübra ahmediyedir ki, nübüvvetinin velayeti bu teramete i ile ispat edilmiştir. Ve o parlak zat berk ve kamer gibi melekupta şu-le feşan olmuştur. Kelime-i iki kelamı birbirine şahittir. Birincisi ikincisine bürhan-ı bilmiyidir. İkincisi birincisine bürhan-ı ünmiyidir. Hayat kesrette bir çeşit tecelli-i Onun için ittihada sevk eder. Hayat bir şeyi her şeye malik eder. Ruh bir kanunu zi vücudu haricidir. Bir namusu zi çiurudur. ve daim fıtri kanunlar gibi ruh dahi alem-i emirden sıfat-ı iradeden gelmiş. Kudret ona vücudu hissi giydirmiştir. Bir seyyale-i o cevhere sadef etmiştir. Mevcut ruh makul kanunun kardeşidir. İkisi hem daimi hem alim emirden gelmişlerdir. Şayet nevilerdeki kanunlara kudreti ezeli bir vücudu harici giydirseydi ruh olurdu. Eğer ruh şuuru başından indirse yine daimî bir kanun olurdu. Ziya ile mevcudat görünür. Hayat ile mevcudatın varlığı bilinir. Her birisi birer keşiftir. Nasraniyet ya intifa veya istifa edip İslamiyete karşı pertesini hale getecektir. Nasraniyet birkaç defa yırtıldı, Protestanlığa geldi, Protestanlık da yırtıldığı dahi yaklaştı. Tekrar yırtılmaya hazırlanıyor. Ya intifabı bulup veya hakiki nasraniyetin esasını cami olan hakaiki İslamiyeyi karşısında görecek teslim olacaktır. İşte bu sırf azime Hazreti Peygamber Aleyhisselatu Vesselam işaret etmiştir ki Hazreti İsa nazir olup gelecek ümmetinden olacak. şeriatınla amel edecektir. cumhur avamı Nurhan'dan ziyade me'hazdaki kutsiyet imtisale sevk eder. Şeriatın yüzde doksanı zaruriyat ve müsellemat-ı diniye birer el-Masutun'dur. Mesail-i iştihadiye yüzde ondur. Doksan el-Masutun on altının himayesine verilmez. Kitaplar ve iştihatlar Kur'an'a dürbün olmalı, ayna olmalı. Gölge bebekil ve olmamalı. Her müstehip nefsi için iştihat edebilir, teşrih edemez. Bir fikre davet, cumhur-u ulemanın kabulüne vabestidir. Yoksa davet bid'attır, reddedilir. İnsan, fıtraten mükerram olduğundan hakkı arıyor. Bazen batıl eline gelir. Hak zannederek koynunda saklar. Hakikati kazarken, ihtiyarsız balalet başına düşer. Hakikat zannederek, kafasına giydiriyor. Birbirinden eşef ve eltal. Kudretin çok aynaları vardır. Sudan havaya, havadan esire, esirden alem misale, alem misalden alem-i ervaha, hatta zamana, fikre tenezzü ediyor. Hava aynasında bir kelime, milyonlar kelimat olur. Kalem-i kudret şu sırr tenasülü pek acık istinsah ediyor. En İn İnikaz ya hüviyeti veya hürriyet ve mahiyeti tutar. Kesifin timsalleri birer meyyiyet-i Bir ruh nuraninin kendi aynalarında olan timsalleri birer kay-i Aynı olmasa da gayı da değildir. Şems hareket-i mihveriyesiyle silkinse meyveleri düşmez. Silkinmezse yemişleri olan seyyarat düşüp dağılacaktır. Nur-u fikir ziyai ile ışıklanıp mezcu olmazsa zulmettir. Zulüm fışkırır. Gözün, nehar nahar ebyazı, muziği, leyle-i ile mezci olmazsa basarsız olduğu gibi. fikreti beyza'da süreyda-i kat bulunmazsa basietsizdir. Haşiye meali, gözün gündüze benzeyen beyazı, geceye benzeyen siyahlığıyla beraber olmazsa göz, göz olmaz. İlimde izan kat olmazsa cehildir. İltizam başka, itikat başkadır. Bahtal şeyleri iyice tasvir, safi zihinleri idlendir. alem ve mürşit koyun olmalı, kuş olmamalı. Koyun kuzusuna süt, kuş yavrusuna kay verir. Bir şeyin vücudu, bütün eczasının vücuduna vabestidir. Ademi ise bir cüzünün ademiyle olduğundan zayıf adam iktidarını göstermek için tahrip taraftarı oluyor. Müspet yerine mentice hareket ediyor. Desatiri hikmet, nevamisi hükümetle, kavani ve hak, revabı kuvvetle intizac etmezse, cumhur-ı avanda olamaz. Zulüm, başına adalet külahını geçirmiş, hıyanet, hamiyet libasını giymiş, cihada bali ismi takılmış, esarete hürriyet namı verilmiş, ezdat suretlerini mübadele etmişler. Menfaat üzerine dönen siyaset canavardır. Aç canavara karşı tehabbub, merhametini değil, iştahasını açar. Hem de diş ve tırnağının kirasını da ister. Zaman gösterdi ki cennet ucuz değil, cehennem dahi uzunsuz değil. Dünyaca havas tanınan insanlardaki meziyet, sebebi tevazu ve mahriyet iken, tahakküm ve tekebbüre sebep olmuştur. Fukaranın azzi avamın fakrı, sebebi merhamet ve ihsan iken, esaret ve mahkumiyetlerine müncer olmuştur. Bir şeyde mehasin ve şeref hasıl oldukça havasla peşkeş ederler. Seyyiat olsa avama kaksim ederler. Grayi hayal olmazsa veyahut isyan veya tenasi edilse ezhan enelere dönüp etrafında keserler Bütün ihtilalat ve fesadın asıl madeni ve bütün ahlak ve rezilenin muharrik ve menbaı tek iki kelimedir. Birinci kelime, ben tok olsam, başkası açlıklanırsa bana ne? İkinci kelime, istirahatım için zahmet çek, sen çalış, ben yiyeyim. Birinci kelimenin ırkını kesecek tek bir devası var ki, o da vücudu zekattır. İkinci kelimenin devası, hürmeti ribadır. adalet Kur'an Kur'an'ı ye, alem kapısında durup ribaya yasaktır. Girmeye hakkın yoktur der. Beşer bu emri dinlemedi, büyük bir sinde yedi. daha müthişini yemeden dinlemeli. Devletler, milletler muharebesi, tabakatı beşer muharebesine terk mevki ediyor. Zira beşer, esir olmak istemediği gibi, ecir olmak da istemez. Tariki gayr-i ile bir maksadı takip eden, galiben meşru ile ceza görür. Avrupa muhabbeti gibi gayr-i muhabbetin, akıbetinin mükafatı, Mahbubunun gaddarane edavetidir maziye mesaibe kader nazarıyla ve müstakbele measiye teklif noktasında bakmak lazımdır cebir ve iyatizal burada barışırlar çaresi bulunan şeyde acize çaresi bulunmayan şeyde cezaa iltica etmemek gerektir hayatın yarası iltiyan bulur izzeti İslamiye'nin ve namusun ve izzeti milliyenin yaraları pütlerindir Öyle zaman olur ki bir kelime bir orduyu batırır. Bir gülle otuz milyonun mahvuna sebep olur. Haşiye, sırt bir neferin Avusturya veli ahdine attığı bir tek gülle eskihar ve umumiyi patlattırdı. Otuz milyon nüfusun mahvuna sebep oldu. Öyle şerait tahtında olur ki küçük bir hareket insanı ana indiğine çıkarır. Ve öyle hal olur ki küçük bir fiil insanı eskere safirine indirir. Bir tane sıdk, bir harman yalanları yakar. Bir tane hakikat, bir harman hayalata müreccihtir. La yel min lüzumi sıddi küllü tavl, kavlu küllü sıdk. Her sözün doğru olmalı fakat her doğruyu söylemek doğru değil. Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından meslek alır. İnsanları canlandıran emeldir, öldüren veistir. Eskiden beri ila kelimetullahı ve beka-i istiklaliyeti ve İslam için farz-ı kifayey cihadı ve ile kendini yet vücut olan alem-i İslam'a vazif eder ve hilafete bayraktar görmüş olan bu devlet-i İslamiyenin felaketi, alem-i İslam'ın saadet ve hürriyet-i müstakbelesiyle telafi edilecektir. Zira şu musibet, mayi hayatımız olan bu kuvvet-i İslamiyenin intişatını harikulade tacil etti. Hristiyanlığın malı olmayan mehasin medeniyeti ona mal ve İslamiyet'in düşmanı olan tedenni ona dost göstermek feleğin pers dönmesine delindir. bir hem tabir elmas daima mücellacama mürecjhtir. Her şey maddede arayanların akılları gözlerindedir, göz ise maneviyatlı kördür. Mecaz ilmin elinden cehlin eline düşse, hakikate inkılab eder, furafate kapı açar. İhsan i ilahiden fazla ihsan, ihsan değildir. Her şeyi olduğu gibi tavsif etmek gerektir. Şöhret, insanın malı olmayanı dahil ne sana mal eder. Hadis, maden hayat ve mülhim hakikattır hakikattir. İhya-i din, ihya-i millettir. Hayat-i din, nur-u hayattir. Beşere rahmet olan Kur'an, ancak umumun, la'akal ekseriyetin saadetini tazammun eden bir medeniyeti kabul eder. Medeniyete hazıra beş menti esas üzerine teessüs etmiştir. Bir, noktayı ı istinad -ı kuvvettir. O ise şe'n-i tecavüzdür. İki, hedefi i menfaattir. O ise şe'n-i 3 Üç, hayatta düsturu cidaldir. O ise şe'n-i Dört, kitleler ma beynindeki rabıtası ahari yutmakla beslenen unsuriyet ve menti milliyettir. O ise şe'ni müteş tesahümdür. 5. Cazibedar hizmeti heva ve hevesi teşci ve arzularını tatmindir. O heva ise insanın mesbi manevisine sebeptir. Şeriat-ı Ahmediyen'in a.s. tazamun ettiği ve emrettiği medeniyet nokta noktayı istinadı kuvvete bedel tiktir ki şeyni adalet ve tevazundur. Hedefi de menfaat yerine fazilettir ki şe'ni muhabbet ve tecazüttür. Cihet-ül vahdet de, unsuriyet ve minliyet yerine rabıta dini ve vatani ve sınıfidir ki, şe'ni samimi kuvvet ve müsalemet ve haricinin tecavüzüne karşı yalnız tedafidir. Hayatta düsturu cidal yerine düsturu taavundur ki, şe'ni ittihat ve tesanüttür. Heva yerine fudadır ki, şe'ni insaniyeten terakki ve ruhen tekamüldür. Mevcudiyetimizin hamisi olan İslamiyet'ten elini gevşetme. Dört elini sarıl yoksa mahvolursun. Musibet-i amme ekseriyetin hatasından perettüp eder. Musibet cinayetin neticesi mükafatın mukaddimesidir. Şehit kendini hay bilir. Feda ettiği hayatı sekeratı katmadığından gayrimün katı ve baki görüyor. Yalnız daha nezih olarak buluyor. adaleti muhsayi kuraniye bir masumun hayatını da kanını hatta onun beşer içinde olsa heder etmez ikisi nazara kudrette bir olduğu gibi nazara adalette de birdir hıdyamlıkla öyle insan olur ki ihtirasına mani her şey hatta elinden gelirse dünyayı harap ve nemi beşeri mahbetmek ister hafizeat ta'sirat hariciyeyi teşti eder muhakkak maslahat mevhum mazarrata feda edilmez. Şimdilik İstanbul siyaseti, İspanyol hastalığı gibi bir hastalıktır. Deli adama iyisin, iyisin denilse iyileşmesi, iyi adama fenasın, fenasın denilse fenalaşması nadir değildir. Düşmanın düşmanı düşman kaldıkça dosttur. Düşmanın dostu dost kaldıkça düşmandır. İnadın işi şeytan birisine yardım etse meleklerden rahmet okur. Muhalifinde melek görse libasını değiştirmiş... şeytandır der lanet eder. Bir derdin dermanı başka bir derde zehir olabilir. Bir derman haddinden geçse dert getirir. El cemiyetul lati fiha tecasul, aletun hulikat li tahrik es-sakanat. Vel hasud, içindeki bir cenniyet, ataleti harekete tebdil eden bir vasıta olur. Tehasıf içindeki bir cemaat ise hareketi atalete çevirmeye vasıdadır. Cemaatta nahi de sahih olmazsa cem ve zam kesir darbi gibi küçültür. Haşiye hesap da marumdur ki darp ve cem ziyadeleştirir. Dört kere dört on altı olur. Fakat kesirlerde darp ve cem bir akis küçültür. Sülüsü sülüsle darbetmek tusu olur. Yani dokuzda bir olur. Aynen onun gibi. İnsanlarda sıhhat ve istikamet ile vahdet olmazsa ziyadeleşmekle küçülür, bozuk olur, kıymetsiz olur. Adem-i kabul, kabul -i ademle iltiva olur. Adem-i kabul, ademi delil-i subut onun delilidir. kabul adem, delil adem ister. Biri şey, biri inkardır. İmani meselelerde şüphe bir delili hatta yüz delili atsa da medlule iras zarar edemez. Çünkü binlerle delili var. Sevad-ı azama ittiba edinmeli. Ekseriyete ve sevad-ı azama dayandığı zaman lakayt emevilik en nihayet ehl-i sünnet cemaatine girdi. Adetçe ekalliyette kalan salabetli alevilik en nihayet az bir kısmı rafiziliğe dayandı. Hak'ta ittifak, e-hak'ta ihtilaf olduğundan bazen hak, e-hak'tan e-hak'tır. Hasen, ahsen'den ahsendir. Herkes kendi mesleğine ''Hüve hakkın'' demeli, ''Hüvel hakkı'' denemeli. Veyahut ''Hüve hasan demeli, ''Hüvel hasan denemeli. Cennet olmazsa cehennem tazip etmez. Zaman ihtiyarlandıkça Kur'an gençleşiyor. Rumuzu tavazzur ediyor. Nur, göründüğü gibi. bazen şiddet-i dahi mübalağa görünür. Hararetteki meratip burudetin tahallülüyledir. Hüsündeki derecat hubhun tedahülüyledir. kudret Ezeli ezeliye zâfiyedir. Lâzimedir. Zarûriyedir. Aciz tahallül edemez. Meratip olamaz. Her şey ona nispeten imsâdidir. Şems'in feyze tecellisi olan kimsali denizin satkında ve denizin katresinde aynı hüviyeti gösteriyor. Hayat yilve-i tevhiddendir. Müntehası da vahdet kesmediyor. İnsanlarda veli, cumada dakikayı icabe, ramazanda leyve-i kadir, esma-ı iflada ism azam, ömürde ecel meçhul kaldıkça, sair efrah dahi kıymettar kalır, ehemmiyet verilir. 20 sene müfkem bir ömür, nihayet muayyen, 1000 sene ömre müreccehtır. Dünyada masiyetin akıbeti, ikab-ı uhriye denildir. Rızık, hayat kadar kudret nazarında ehemmiyetlidir. Kudret çıkarıyor, kader giydiriyor, inayet besliyor. Hayat, muhasalı mazbuttur, görülür. Rızık, gayri muhassal, tedirici, münteşirdir, düşündürür. Açlıktan ölmek yoktur. Zira bedende, ve vesaire suretinde iddihar olunan gıda, bitmeden evvel ölüyor. Demek, terke adetten neş'et eden maraz öldürür, rızıksızlık değil. Akülül lahim helal rızıkları, hayvanatın katsız cenazeleridir. Hem ruh zemini temizliyorlar, hem rızıklarını buluyorlar. Bir lokma 40 paraya, diğer bir lokma 10 kuruşa, ağza girmeden ve boğazdan geçtikten sonra birdirler. Yalnız birkaç saniye ağızda bir fark var. Müfettiş ve kapıcı olan kuvve-i zaikayı taltit ve memnun etmek için birden ona gitmek israfın en sefihidir. Lezaiz çağırdıkça sanki yedim demeli. Sanki yedimi düstur yapan sanki yedin namındaki bir mescidi yiebilirdi, yemedi. Eskiden ekser İslam aç değildi. Tereffühe ihtiyar vardı. Şimdi açtır, telezüze ihtiyar yoktur. Muvakkat lezzetten ziyade, muvakkat eleme teressüm etmeli, hoş geldin demeli. Geçmiş lezaiz ah vah dedirtir. Ah ...müstetir bir elemin tercümanıdır. Geçmiş âlam... ...oh dedirtir. O, oh... oh ...muzmer bir lezzet... ...ve nimetin muhteridir. Nisyan dahi bir nimettir. Yalnız her günün alamını çektirir... ...müterakimi unutturur. Derece-i hararet gibi... ...her musibette bir derece-i nimet vardır. Daha büyüğünü düşünüp... ...küçükteki derece nimeti görüp... ...Allah'a şükretmeli. Yoksa istiyazam ile üflense şişer... merak edilse ikileşir. Kalpteki misali, hayali, hakikata inkılab eder, o da kalbi döver. Her adam için, heyet içtimaiye de görmek ve görülmek için mertebe denilen bir penceresi vardır. O pencere, kânet kıymetinden yüksek ise, tekebbürle tekavvul edecek. Eğer kânet kıymetinden aşağı ise, tevazu ile tekavvus edecek ve eğilecek. Ta o seviyede görsün ve görünsün. İnsanda büyüklüğün mityası küçüklüktür, yani tevazudur. Küçüklüğün nizanı büyüklüktür, yani tekebbürdür. Zayıfın kaviye karşı izzet-i nefsi kaviye tekebbür olur. Kavinin zayıfa karşı tevazuu zayıfta tezellim olur. Bir ulül emrin makamındaki ciddiyeti bakardır, mahviyeti zillettir. Hanesindeki ciddiyeti kibirdir, mahviyeti tevazudur. Fert mi vahte olsa, Müsamahası ve fedakarlığı ameli salih'tir. Mütekellimü ma'luh hayır olsa hıyanettir. Ameli talihtir. Bir şahıs kendi namına hazmına kif eder, tefahur edemez. Millet namına tefahur eder, hazmını nefis edemez. Her türlü mukaddematta tefviz tembelliktir. Tereddüt neticede tevekküldür. Semeriyi sayine ve kısmetine rıza aktır.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 Sebat'ın mükafatı galebedir Müsavatsız adalet, adalet değildir. Temasül, fezadın sebebidir. Tenasül, tesanüdün esasıdır. Sığar-ı nefis, tekebbürün menbaıdır. Zaaf, dururun madenidir. Aciz, muhalefetin menşeidir. Merak, ilmin hocasıdır. Kudret-i fatıra ihtiyacıyla, hususal açlık ihtiyacıyla başta insan bütün hayvanatı gemlendirip nizama sokmuş, Hem alemi her cümers'ten halas edip, hem ihtiyacı medeniyete üstad ederek terakkiyatı temin etmiştir. Sıkıntı, sefahetin muallimidir. Yez dalalet-i fikrin, zulmet-i ruh sıkıntısının menmaıdır. İda teemneser ricalu bit tehevrus, teraccelen mishau Erkekler heva ve hevesle kadınlaştıkça kadınlar da naşizelikle erkekleştiler. Bir meclisi i ihvana güzel bir karı girdikçe Riya rekabet, haset damarı intibah eder. Demek ki inkişaf medeni beşerde ahlak-ı seyyiye inkişat eder. Beşerin şimdiki seyyiat-aluk kurçun ruhunda. mütebessin küçük cenazeler olan suretlerin rolü ehemmiyetlidir. Memlu heykel ya bir zulm-i mütehaccir, ya bir heves-i mütecessin veya bir riyay-i mütecessittir. İslamiyetin müsellamatını tamamen imtisal ettiği cihetle bir hakkın daire-i dahiline girmiş zatta meylük tevsi, meylük tekemmüldür. Lakaitlıkla hariçte sayılan zatta meylük tevsi, meylük tahrittir. Fırtına ve zelzele zamanında değil iştihat kapsını açmak,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 Hayatı varsa ruhu da vardır. Alem insan kadar küçülse, yıldızları, zerrat ve cevahir ferdiye hükmüne geçse, o da bir hayvan-ı olmayacak mıdır? Allah'ın böyle çok hayvanları var. Şeriat ikidir. Birincisi, alem-i asgar olan insanın et alini ve ahmalini tanzim eden ve sıfat-ı kelamdan gelen bildiğimiz şeriahtır. İkincisi, İnsan ekber olan alemin harekat ve sekanatını tanzim eden sıfat-ı iradeden gelen şeriat-ı kübra-i fıtriyedir ki bazen yanlış olarak tabiat tesmih edilir. Melaike e bir ümmete azimet etti. Sıfat-ı iradeden gelen ve şeriat-ı fıtriyye denilen ezamiretliyetliğinin hamalesi ve mümessili ve mütemessilleridirler. İza vazen tebeyne havas ki huvaynetin وَهَوَاسْسِ الْاِنْسَانِ تَرَى سِرَّنْ عَج۪يبًا اِنَّ الْاِنْسَانَكَ سُورَةِ يَاسِنِ كُتُبَ ف۪يهَا <mbelli> سُورَةِ يَاسِنِ Hurdebili bir hayvanın hasseleri insanın hasseleriyle muvazene edildiğinde acip bir sır görürsün. İnsan içinde Yasin suresi yazılmış bir Yasin suresi gibidir. Maddiyumlu manevi ta'umdur ki beşere şu müthiş mayit ettirdu. Dasa bir ilahiye çatdırdı. Terkim ve tenkit kabiliyeti tebessüy ettikçe o taun da tebessüy eder. En bedbat, en muzdarip, en sıkıntılı işsiz adamdır. Zira atalet Adem'in biraderzadesidir. Say vücudun hayatı ve hayatın yakasasıdır. Ribanın kap ve kapıları olan bankaların neti, beşerin fenası olan yavurlara ve onların en zalimlerine. ...ve bunların en sefiflerinedir. Âlem-i İslam'a zararı mutlaktır. Mutlak beşerin refahı nazar alınmaz. Zira gavur, harbi ve mütecaviz ise... ...hürmetsiz ve ismetsizdir. Cuma'da hutbe... ...zaruriyat ve müsellemat-ı tezkirdir. Nazriyatı talim değildir. İbare-i Arabiye daha ulvi ihbar eder. Hadis ile ayet muvazene edilse görünür ki... ...beşerin en beli hidayı... ayetin bbelə rahatına yetişemez ona benzemez sayayı